Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan: Müsliman, Uygar Özes. Herkese günaydın. Zonguldak'tan Mustafa Sözen'in kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Konusu kuşlar ve avcılık. Diyor ki, Ayusyan yani Dünya Doğayı Koruma Birliği 2015 değerlendirmesinde elmabaş patka yani latincesiyle Ferina ve üveyik yani Streptopelia, turtur turturru hassas olarak yani nesi tehlikede ...olan kuş türleri arasında listelemiştir. Dolayısıyla artık bu türlerin Türkiye'de Merkez Av Komisyonu tarafından avlanabilir av hayvanları listesine alınması mümkün değildir. Ancak 2016-2017 Merkez Av Komisyonu yani MAK kararlarına göre bu iki türde av hayvanları listesinde yer alıyor. Nesli tehlike altında bulunan hayvanların neslinin tükenmesine yol açmak suçtur. Bu türlerin avına izin verilemez diyor Susan. Kampanyaya destek verenler neden bu desteği verdiklerini de belirtmişler. Bunlardan biri de Hüseyin Tuğrul Atasoy. Bu canlıları korumak boynumuzun borcu diyor Atasoy. Bir diğer imzacı ise Elif Çelik. O ise onların geleceği tüm canlıların geleceğidir demiş. Şimdi de Kuşadası'na uzanıyoruz. Kampanyanın sahibi Evrim Demirel derdi ise Kuşadası'nı saran lağım kokusu. Şöyle demiş kendisi, Türkiye'nin ve hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası özellikle akşam saatlerinde yoğun bir lağım kokusuna maruz kalmaktı. Güvercinada, Kuşadası, Limanı ve Kadınlar Denizi civarında yoğun olarak hissedilen bu koku insanların yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Yaz aylarında akşam yemeklerini balkon ve bahçelerde yiyen bölge halkı için durum çok rahatsız edici. Ayrıca turizmi de olumsuz anlamda etkileyen lağım kokusu sağlık açısından da endişe verici. Yetkililer ivedilikle harekete geçmeli... Belediyeye yakışan bu soruna kalıcı ve etkin bir çözüm bulmaktır, diyor Demirel. Kampanya destek verenler de yaşadıkları sıkıntıları şu şekilde paylaşmışlar. Şebnem Atay bu isimlerden biri. Kuşadası'nda yaşıyorum. Hala arıtma çalışmıyor. Kanalizasyon denize akıyor. Biz de bunu seyrediyoruz. Yazıklar olsun, demiş Atay. Bir diğer imzacı Meltem Pırlıbeyli oğlu ise kendi gözlemlerini paylaşmış. Diyor ki, nazil listesinde kalıyorum. Burnumuzun dibine atık toplama deposu yaptılar. Kanalizasyondan gelen atıklar arıtma yapmadan borularla denize veriliyor. Biz o pis kokuyu her dem duyuyoruz. Sahilimize yazık ettiler demiş kendisi. Şimdi de Burdur'a uzanıyoruz. Gülbahar, Kankaya'nın kampanyasına kulak veriyoruz. Ek puanlı sıralamamızla hakkımız olan yerleştirmeyi istiyoruz. 3 sene eğitim, 1 sene staj görmüş öğrenciler olarak... Öncelik ve kontenjan haklarımızı istiyoruz. Geçen sene sınavın zorluğundan dolayı bir sene kayıptayız mezunlar olarak. Bunu ek puanlı sıralamaya güvenerek telafi etmeye çalıştık. Fakat yayınlanan yazıya göre ek puanlı sıralamanın hiçbir önemi yok. Meslek liseleri olarak kültür dersinde eksiklerimiz 4 sene boyunca çok fazla. Ek puan diğer liselerle olan kültür dersi açığımızı kapatmaya yetmezken, şimdi ek puanlı sıralamayı kullanarak yerleştirmede açıkta kalma riskimiz var. Önceliğin biz meslek liselerinde olmasını ve ek sıralama sıralamayla yerleştirmeyi istiyoruz, diyor Kanka'ya. Kocaeli'nden kampanya destek veren Seher Kaya ise emeğimizin karşılığını istiyoruz, demiş. Konya'dan Serkan Oğuz, motosiklet kullanıcılarına dikkat çekiyor kampanyasında. Demiş ki, motosikletin tutkun boyutunda kullanıcıları olarak birçok arkadaşımımızı jilet bariyerlere kurban verdik. Birçoğunda da göz bebeğimiz motosikletlerimizin parçalanması dolayısıyla maddi zarar uğradık. Teknik olarak bakacak olursak, motosikletin yaygın olarak görüldüğü başka bir araç tarafından sıkıştırılarak virajdaki sulama sebebiyle kayarak bariyerlere çarpması veya bariyerlerin ayakta durmasını sağlayan dikmelerin ve bariyerlerin üst kısımlarının kazalarda ölümcül sonuçlara mal olduğunun farkındayız. Sarı bariyerlerin ittici rampa özelliği taşıyan alt kısımlarına temas eden Motosikletin bariyerlerden otomatikman uzaklaşacağını görüyoruz. Sarı bariyerlerin birçok ülkede, motosiklette ve üzerindeki cana verilen öneme ve saygıdan mütevellit kullanılmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Peki bizim ülkemizde neden uygulanmasın bu? Hadi bakalım herkes ailesine mutlaka değer verdiği canlar vardır. Bir imza paylaşalım. Belki bir hayat kurtarırız diyor Oğuz kampanya İstanbul'dan destek veren Elif Güler ise... Hemen hemen her ülkede bunlardan varken bizim ülkemizde de olması bir kayıp değil. Aksine büyük bir kazançtır. Motorcular ölmesin, motorsikletlerimiz parçalanmasın diyor. Ve bunun için bu özel sarı bariyerlerden istiyorlar. Jilet bariyerler yerine. Kadın cinayetleri ne yazık ki ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Sırada böyle bir cinayeti kurban giden, yağmur yöneticinin açılan ve geçtiğimiz günlerde bir haberi imzacılarla paylaşılan bir kampanya var. Tarkan Gülseren'in bir süre önce başlattığı kampanya 20 yaşındayken erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Yağmur Önüt'ü hatırlatıyordu herkese. Kadın cinayetlerinin ağır ceza mahkemelerinde görülmesini talep ediyordu. Demiş ki benim adım Yağmur Önüt. Halic Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Mezuniyetime bir ay kala henüz 20 yaşındayken 19 Nisan 2016 tarihinde erkek arkadaşım tarafından tüfekle vurularak öldürüldüm. Ve katilim için adalet günleri başladı. Ya benim için adalet? Ülkemizde son 14 senede %1400 artan kadın cinayetlerinin binlerce kurbanından biriyim. Maalesef kadın cinayetleri ülkemizde çoğu zaman basit bir suç muamelesi görüyor. Cinayetleri meşrulaştıran ve katilin neredeyse haklı çıkararak birçok sözde hafifletici sebeple suçu işleyen ödül gibi bir ceza ile kısa bir sürede suçlarına yenisini ekleyebilmesi için toplum içine veriliyor. Suçluya uygulanan, daha doğrusu uygulanamayan ve caydırıcılığı olmayan ceza sistemi suça bir nevi tekrar teşvik ediyor. Caydırıcı olmayan bu cezalar nedeniyle kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artarak devam ediyor. Ben Yağmur Önüt. Öldürüldüm. Bu adil değil. ''Benim için adalet, başka yağmurlar ölmesin, şiddet gören ve öldürülen kadınlar için benim sesim olur musunuz?'' diyordu kampanyada. Kampanya destek verenler artık kadın cinayetlerinin durmasını istiyor. Bunlardan biri de Buse Akpolat demiş ki ''Kadın cinayetleri artık basit bir suç olarak görülmesini istiyorum. Bu caniler büyük bir ceza karşısında azalıp bitsin istiyorum. Annelerin, babaların canı yanmasını istiyorum.'' Bu kadar sapkın kadın şiddetleri, tecavüzler ve cinayetler artık son bulsun istiyorum demiş Akbalat. Geçtiğimiz günlerde gelen haberde Asliye Mahkemesi'nde görülen Yağmur Önüt davasında görevsizlik kararı verildi ve dava ağır cezaya aktarıldı. Bu da kampanyayı başlatının istediği doğrultuda bir karar. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Ülkenin yıllardır bir sonuca bağlanamamış konusu olan silahlanma konusunda bir Kampanyaya kulak veriyoruz sahibi Dylan Croft kampanyasında her geçen gün artarak devam eden silahlı saldırı olaylarına dikkat çekmiş ülke genelinde bu tür olayların artış gösterdiğini öte yandan dünyada artan terör tehlikesinin de etkisiyle daha da tehlikeli hali geldiğini belirtiyor kendisi Amerika'da birini öldürmenin hiç de zor olmayacağını belirtmiş Wollstonecraft bu nedenle en hızlı şekilde tüm ülke genelinde bu sorununla mücadele edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bireysel silahlanma Amerika'da bir problem olmaya devam ediyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Bugün sizlere ülkemizden ve hatta Amerika'dan derlediğimiz birçok talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğimiz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarda buluşmak üzere. Esen kalın. Ş